إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضيح فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسوله عما بعده Evet bildiğiniz gibi her pazar günü saat 9.30 ile 10.00 arası akideyi işliyorduk. Akide içerisinde de bidata yetişmiştik ve devam ediyoruz inşallah. Bugünkü konumuz Allah Celle Celaluhu dilerse Mülazematul Qabr Ey Ba'del Vefat Ba'del Vefat Mülazematul Bazı insanlar Daha doğrusu çoğunlukta Müslümanlar ölüleri öldüğü zaman ne yapıyorlar? Kabirler üzerinde nöbetleşiyorlar. Nasıl? Eğer Kur'an okumasını biliyorlar, kendileri okuyor. Bazıları çadır dikiyor, bazıları şemsiye koyuyorlar. Eğer Kur'an okumasını bilmiyorlarsa ücretiyle para karşılığında insanlara Kur'an okutuyorlar. Ve bundan önceki derslerimizde Hatırlıyorsanız demiştik ki mezarlar üzerinde Kur'an okumak kesinlikle caiz değildir. Hele hele para karşılığında olursa tamam bir Ey para karşılığında para okutma, Kur'an okutmak sadece o kişinin vermiş olduğu parayı zarar eder. Ey o okunan Kur'an Kur'anı okuyan kişi Sevap almadığı gibi okumasından dolayı hediye ettikleri şahısa bir miskazerre kadar amel defterine amel yazılmaz. Niçin? Çünkü Allah Resulü senem döneminde ölüler üzerinde Kur'an okunmuş değil. Ashabı da okumadılar, tabiinde okumadı, tabiin tabiinde okumadı. Dolayısıyla Müslümanlar okumaması lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu Resulleri ne için göndermiştir? İnsanlara tebliğ etmek için, emir ve yasakları öğretmek için. Yani herkes seva ve hevesine göre kafasına göre kalkıp da bir din oluşturamaz. Bir ibadet oluşturamaz. Din Allah'ın dinidir. O zaman emir ve yasaklar Allah'tan gelir. Kime gönderilir? Resule gönderir. Resulün dışındaki insanlar tamam mı? Kur'an ve sünnete göre konuşuyorlarsa itaat edilir. Kur'an ve sünnete göre hilafen Kur'an ve sünnete muhalefet ediyorlarsa onlara itaat edilmez. O burada özellikle biliyorsunuz bazı kadınlar bazı kadınlar bir ölüsü öldüğü zaman, kocası hariç, örneğin babası, annesi, kardeşi, hele hele sevdiği bir kardeşiyse veya bir akrabasıysa bakıyorsunuz ki bazı kadınlar simsiyah elbiseye bürünüyorlar, simsiyah elbise giyiyorlar. Ondan sonra bu elbiseyi de bir aylığına kadar yıkamıyorlar. Yani o kadın kokuyor kanmıyor kadın yıkanmıyor, elbisesini yıkamıyor, pislikler içerisinde, kir içerisinde, tamam mı? Yani ona yaklaşılmaz hale geliyor. Bazı kadınlar da iki ay, üç ay yas tutuyorlar. Bazı kadınlar cahilliklerinden dolayı koca üzerinde dört ay, on gün yas tutulduğu için sanıyorlar ki her ölü üzerinde on, dört ay, on, üç, on gün yas tutuluyor. Oysa ki öyle değil. Bir kadın veya da bir erkek üç günden fazla yas tutamaz. Koca hariç bir kadının kocası ölürse o kadın kocası üzerinde dört ay on gün yas tutar. Ancak bu yas tutmasında ey kocası nerede öldüyse orada o evde kalır. Onun ihtiyaçlarını görecek şahıslar varsa şahıslar ihtiyacını görür. Eğer onun ihtiyacını görmeyecek kimse varsa vayatayın yani kimse yoksa o zaman sadece ihtiyaçlarını almak için gider alır gelir niçin? çünkü bu 4 ay 10 gün içerisinde iddet halindedir onun için güzelleştirilmeyecek, ihtiyaç yapmayacak, güzel elbise giymeyecek normal elbise giyecek, siyah elbiseye bürünmeyecek bayat normal elbisesini giyecek ama cicili bicili elbise giymeyecek sarımsı, kırımsı, mavisi falan mavimsi bilmem ne, böyle cicili bicili elbiselerini yani kocasına süslendiği gibi kocası öldükten sonra iddetten çıkıncaya kadar süslenmeyecek, koku kullanmayacak, tamam mı? 14 e, ay 10 gün bittikten sonra ondan sonra ne yapar? kendini mesela onunla evlenmek isteyen birisi olursa evlenir, yoksa nasibi gelinceye kadar. Ha, o zaman bir kadın kocası dışında başkası üzerine 3 günden fazla yas tutmak kesinlikle haramdır. Bu yas içinde özel taziye yerleri açılmaz. Bu yas için özel taziye yerleri açılmaz. Yok çadır kurulmaz evlerde mesela ev sahiplerinin milleti karşılıyor ve herkes gidiyorlar orada oturuyorlar, Kur'an okuyorlar, dualar yapıyorlar. Beraberce tekbir, tehlil, tesbih şudur budur, bunlar kesinlikle bidaattır. Ama kendisi evinde otururken birisi gelip bunu taze ederse bir sakıncası yoktur. Ama evini taziye açmayacak, çadığı kurup taziye açmayacak. Tamam mı? Veyahut da camide oturup insanları camide taziye için karşılamayacak. Veyahut da mezarlarda, mezarda mesela şöyle dizilip akrabalar sıra halinde diziliyorlar. Milletin taziyesini karşılamak için, bu da doğru değildir. Ali Sato's döneminde, tamam mı? Böyle bir şey yok. Eğer onun döneminde böyle bir şey yoksa ki dinin tebliğcisi kimdir? Odur. Madem ki o Allah Celle Celalü yani onun Rabbi ona böyle bir şey teklif etmemişse, o zaman Müslümanlar da bunu yapmaması gerekiyor. Şey o burada hani umme atiya sallallahu aleyhi ve sellem, maalesef sorular dersler sonra. Anne Ümü Atiye'ye annasi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث Bir kadın bir ölü üzerinde üç günden fazla ne yapmayacak? Yas tutmayacak. "إلا على زوجين أربعة أشهر وعشرة" Anca kocası ölürse o zaman 4 ay 10 gün yas tutacağım. El hadisi ahrecehu'l Buhari. Ve bu hadisi İmam Bukhari Rahimeullah rivayet etmiş. Ve bildiğiniz gibi İmam Bukhari Rahimeullah Ehli Sünnet ve Cemaat'ın yanında tamam mı? özellikle Bukhari ve Müslim kitabında yazdıkları hadisler Ehli Sünnet ve Cemaat sahih olduğuna dair üzerinde ittifak etmiştir Ve biliyorsunuz bazı alimler kadınların kabirleri ziyaret etmesini yasaklandırıyor. Daha doğrusu Hanbeli mezhebine göre, yani burada Söyüde Arabistan'ın alimleri diyorlar ki bir kadın mezarı ziyaret edemez. Ancak sahih görüşe göre, i̇mam Şafi'ye göre, İmam-ı Hanife'ye göre veya ve diğer alimlere göre, bu çizgide olan alimlere göre bir kadın şartlarına uygun bir şekilde, tamam mı? Bağırmaksızın, çağırmaksızın Böyle feryatlar kopararak ağlamaksızın gider ne yapar? Kabirlere selam verir. Ondan sonra kabirler içerisinde hangi ölüsünü ziyaret edecekse gider ona da özel bir selam verir. Onun için ondan sonra onun için dua ve istiğfar etmek isterse kıbleye yönelerek dua edecek. Kabre doğru değil. Tamam mı? Ve biliyorsunuz Allah Teala ve selam daha önceden kabirleri erkeklere ve kadınlara ziyaret, ne yapmıştı yasaklamıştı. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ben sizi kabirleri ziyaret etmekten sakındırmıştım veya da alık koymuştum. Ancak şu anda kabirleri ziyaret edin. كُنْتُنَهَيْتُكُمْ عَنْزِيَرَةُ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا Daha önce sizi kabirleri ziyaret etmekten alık koymuştum. Ama şu anda ne yapabilirsiniz? Şu anda ziyaret edebilirsiniz. Ve وَكُنْتُنَهَيْتُكُمْ derken ey kadınlar ve erkekler için Fazuruha emri de yine kadınlar ve erkek için. demiyor erkekler ziyaret etsin, kadınlar ziyaret etmesin. Veyahut da demedi ben geçmişte erkekleri men etmiştim. Tamam mı? Veyahut da şu anda emrediyorum sadece erkekler gitsin. Buradaki sözü ağamdır. Tamam mı? Hada hadithun ağam yani kavlun ağam. Lidâneke yedhul fihi ar-racul ve tedhul fihada el mara أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سألته عما تقوله soru sorarak diyor ki ey Allah'ın Resulü ben kabirleri ziyaret etmek istediğim zaman ne söylemem gerekiyor Ali kat ve selam diyor selam ona selamı ve öğretti. nasıl erkek olsun kadın olsun kabirlere gittiği zaman değişik rivayetler var. Ve bu rivayetlerden birisi: "Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatu. Ya darqum, ya ya ehla, ya ehla'd diyar ve ya ta ya darqawmin mu'minin ve muslimin." Tamam. Ve lem yuallimha qira'at el-fatiha veya siwaha min el-Kur'an el-Kerim. Dedik Aliye Sattu vesselam. Tamam sen gittiğin zaman selam ver ondan sonra mezarı yanında otur Kur'an oku. Yok. Eğer Kur'an okunması caiz olsaydı veya tamubah veyahut da sünnet olmuş olsaydı veya ibadet olmuş olsaydı veyahut da o ölü okunacak Kur'an'dan faydalanmış olsaydı Ali Satvesam diyecekti ki Ayşe'ye qarsa Ayşe. Ayşe ya Ayşe, oku el-Kur'an. Ale'l-emvat. Embu Rabbi ona izin vermediği için Ali ve Selam Vesselam'da Aişe'ye izin vermedi. Çünkü Allah Resulü Aleyhi Vesselam Rabbinden böyle bir emir almadıysa kendisi kendiliğinden kalkıp da başkasına emir veremez. Çünkü din konusunda emir ve yasakları Allah Resulü Aleyhi Vesselam Rabbinden alıyor. Allah Celle Celle'nin ona emir ve yasaklar vermediği müddetçe Allah Resulü Vesselam din konusunda kendi heve ve hevesine göre insanlara şunu yapın bunu yapmayın demez. Anlaşıldı mı? diyor ki burada kime geldi? Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir ve Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu Bu Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. döneminde bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bir hadis. Bu bu kadın ne yapması gerekiyor? Kabire gittiği zaman orada oturup da bağırarak, çağırarak feryat etmeyecek. Kendi içinden ağlamasında bir sakınca yoktur. Gözleri yaşarır falan. Çünkü aleyhissalatü vesselam oğlu İbrahim aleyhissalatü vesselam ifade ettiği zaman tam can çekişirken ne yaptı? Gözleri yaşardı ve ağladı. Ancak ölü öldükten sonra ölmek caiz değildir dikkat ediniz bu çok önemli bir mesele yani ölüm sekarattan olan kişi tamam mı? ölümle karşı karşıya gelip çekişirken o an için ağlanırır ölü öldükten sonra ağlamaya gerek yok ki ölü öldükten sonra ağlamayacak. ve burada yas tutarken de ağlamaklarla değil feryatlarla değil iyiliklerini, memleleri, şunlarını bunları sayarak değil Ta, sadece ne yapacak? Ha, demek ki benim oğlum benim babam benim amcam benim akrabım öldü ha, o zaman bir gün gelecek ben de öleceğim o zaman ne yapması gerekiyor hazırlıklı olması gerekiyor o insan bu öldü öldükten sonra dirilecek ve dirildikten sonra Allah Celle Celaluhu dünyada yaptıklarından sorulacak veyahut da soracak ve bu akrabası babası amcası neyse artık yakını ölen kişi ne yapacak bundan ibret ve örnek alacak Ey bu kişi, ölen kişi, fasık, günahkar, zalim, şu bu falan filan bir kişi ise ne yapacak? O kişi tövbe edecek ve ondan ibret alacak ve öyle bir şey yapmayacak. O ölen kişi hayırlı bir kişi ise ondan örnek alacak ve dinine sarlayacak ve bu şekilde olabilir ki Allah Celle Celaluhu o kişiyi iman üzerinde öldürebilir. Bazı şahıslar da bir kişi bir kişisi öldüğü zaman o zamanın günü, tarihi geldiği zaman ne yapıyorlar? O günü kutluyorlar. veya o günü ihya ediyorlar. Ne asıl? Alıyor mesela bazıları mezarlara gidiyorlar. Diyelim ki 1, -1 1966da mesela vefat etti. 1 1 -1967 geldiği zaman alıyorlar mesela mezarı bir şeyler alıyorlar şeker, mekar para neyse artık. Beyotta etmek, ekmekler, şunlar bunlar ve dağıtıyorlar. Ölüm <gülüyor> Çocuklara, miskinlere, fakirlere ne yapıyorlar? Milleti, milleti topluyorlar veyahut da evinde yemek yapıyor, herkesi davet ediyor. Her o vakit geldiği zaman bu o kişinin ölüm yılını ne yapıyorlar? Kutluyorlar veyahut da ölüm vaxtine ölüm saatini bu da kesinlikle İslam'da caiz değildir. Ve bazıları da bir kişi öldüğü zaman ölü sahibine yapıyor. insanlara insanları taziye çağırıyor veyahutta kapısını tazeye açıyor ve millete yemek yapıyor. Biliyorsunuz ölüsü olan bir kişi ziyaretine gelen insanlara yemek yapmayacak. Yok baklava yok, e, pirinç yok, et yok, bilmem ne, yok çekirdek yok, fıstık yok, susuk yok, gürgür yok, mürdür sigara içmek, memne yapmak orada o, o kesinlikle. Ama komşular o kişiye ne yapabilir? O kişiye o ölü sahibine yemek verebilirler. Niçin? Çünkü yeni ölmüş. üç güne kadar komşulara akrabaları sıkıntılar içerisindedirler. Yemek yapacak vakitleri yoktur. Hani üzüntüden falan ne yaparlar? komşulara, akrabaları her yemek vaktinde mesela sabah, öğlen, akşam yemek yapar onlara götürürler. Ama ev sahibi yani ölü sahibi yemek yapıp insanlara azime yapmak onlara sofra çekmek bu kesinlikle caiz değildi. Ve delil olarak İmam Ebu Daundu rivayet ettiği hadis diyor ki Allah Resulü ve Vesselam Ca'fer radiyallahu ta'ala an vefat ettiği zaman diyor ki ısna'u li el ca'fer ta'aman fe kad etahum amrun Aleykümselam. oradakiler diyorlar ki, diyor ki Cafer'in ehli beytine yemek yapınız. Çünkü bu üzüntüden dolayı, cenazeden dolayı, tamam mı? Onlar meşguldür. Veya o meşgul edildiler. Av atahem ma yeshgalehum ve onların onları meşgul edecek bir iş oldu. Ha, o zaman o bu hadis sahihtir. İmam Elbani rahimehullah Suneni Ebide o dedi ki, hadis sahih. Ha o zaman ölüsü olan bir kişi kendisi yemek yapmayacak başkaları ona yemek yapacak. Başkaları da getirmedin. Getirmedi. Kimse oraya cenazeye gitmeyecek. Yani kapısını cenazeye açmayacak. Telefonlar şurada burada nerede kaşınaşı sorursa. Yani cenazeye cenazeye ev açmak, çadır kurmak sizinle caiz. Hatta burada Südi Arabistan'da dikkat ediyorsanız bunlar hembelidir bunlar. O bunlar yapıyorlar. Kabirlerden adamlar sıra şeklinde diziliyorlar ondan sonra herkes geliyor onları taziye ediyor bir de taziye esnasında arkadaşlar öpüşmek tokalaşmak kucaklaşmak yok azamallah acırak tamam mı Allah'ın rahmet etsin Türkçe mesela Arapça bilmiyorsa diliyle o kişiye ne yapar dua eder yok efendim kucaklamak mırç mırç öpüşmek efendim ben ne yapmak bunlar kesinlikle bunların aslı faslı yoktur taziyede tamam mı o kucaklaşmanın ölüye de faydası yok, kendisine de faydası yok. Ama o zaman cenaze esnasında cenazesi olan kişiyi ne yapmayacak? Kucaklaşmayacak, ondan sonra öpüşmeyecek. Sadece onu gördüğü zaman telefonda veyahut da o an için kabirde mesela gördü, ne yapacak? Diyecek ki Allah rahmet etsin falan, şudur budur. Bir de yani biliyorsunuz ölülerin mezarı üzerinde yeşillik, çiçek, çengel, mengel falan şunlar bunlar koymak kafirlerin adetleridir. Yahudilerin, Hristiyanların, Masonların, şunların zındıkların, mındıkların adetidir. Ve kesinlikle Müslümanlar kabirleri üzerinde ne yapmayacaklar? Yeşillendirmeyecekler. Bir de yüksekleştirmeyecekler geçen hafta dersimizde anlattık demiştik ki Ali Sat ve selamın kabri kendisinin kabri yerden bir karış yüksek okumak şartıyla yapılmış. Ve onun döneminde, onun döneminde bütün Müslümanlar öldüğü zaman bir karışa açmayacak şekilde kabirlerini yapıyorlar, yerden yükseltiyorlar. Ve demiştik ki bu yükseltiliş şekil kabirden ne kadar toprak çıkarsa o toprak üzerine konacak. Ayrıca başka yerden toprak getirip, taşlar getirip ondan sonra mermerleştirmek, batonlaştırmak, suvalaştırmak, üzerinde yazı yazmak, doğum günü, doğum tarihi, ölüm tarihi Lillahil Fatiha, Ayetül Kursi Kur'an'dan bazı ayetler bunlar kesinlikle caiz değildir, haramdır. <gülüyor> Ve burada diyor ki وَدْعُ الرَّيَاحِينَ وَغَيْرِهِ عَلَى الْقُبُورِ مِنَ الْبِدَعِينَ kabirler üzerinde çiçekler, miçekler, kokulu çiçekler yoksa kokulu havaçlar, yoksa yeşil havaçlar şunlar bunlar koymak nedir bid'aattır? Bid'a'tun kadime fil müjteme'e al-İslami ve letezaluhayyatun turzaku ila el-an. Ve bu bid'a diyor şu ana kadar, yani ne yapıyor diyor? Şu ana kadar diyor Müslümanlar arasında hala devam ediyor. Me vereda fi hadithu bin Abbas radiyallahu min an-nabe sallallahu aleyhi ve sellem vada ala bir gün Allahu teala bir rivayete göre kendisi oradan geçerken bir rivayete göre Allahu Allah celle celaluhu ona Cebrail vasıtasıyla dedi ki işte filan mezarda iki kişi var şu anda azaplanıyorlar ve git onlara şefaat et tamam hadis şu l'allehu en yukhaffafa anhu ma ma lam yaybasa. Tamam. Ali ve selam bu iki ölünün sesini duyunca dedi ki bu iki kişi azaplanıyorlar. Ve bunların azaptıklar, azaplandıkları şey neydi? Sebebi neydi? Bir kişi çişinden korunmuyor. Bir kişi de Müslümanlar arasını arasında <Gülüyor> gıybet, nemime dedi kodu yapıyor geliyor senden söz alıyor ona götürüyor ondan getiriyor sana getiriyor ve birbirinizi, birbirinizi birbirinize düşürüyor. Yani Müslümanları birbirine kırdıkmak. Biliyorsunuz İslam'da gıybet haramdır. Sen benim aleyhimde konuşamazsın ben de senin aleyhinde konuşamam. Sen aleyhinde konuş konuşacaksın gel benim yüzümde konuş konuşacaksın. Ama aleyhimde konuşmak kırkır yapmak bu senin zararınadır. Ben faydalanıyorum ama sen zarar ediyorsun. Niçin? Çünkü gıybet Müslümanın Hesenatını aynen biçerin buğdayı kestiği gibi keser. İnsanın hayırını, sevabını şey gibi süpürür götürür. O kadar ki gıybet tehlikelidir. Ve gıybet biliyorsunuz kul hakkıyla alakalı. Yani o kul helal etmediği müddetçe Allah Celle Celaluhu o kişiyi ne yapmaz? Affetmez. Çünkü kul hakkı Allah hakkı değil. Allah Celle Celaluhu kendi hakkından vazgeçebilir. Ama kul hakkı kul hakkı üzerinde varsa o kul kendi hakkından vazgeçmediği müddetçe öbür dünyada o kişi cennete girmeyecek. Tamam mı? Ha o zaman Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken ne yapıyorlar Müslüman? Diyorlar ki Allah Aleyhisselatü Vesselam işte temirin ağacından ne yapmıştır? Kabirlerinin üzerine dikmiştir. Dolayısıyla o kabirlerin üzerine dikerken yani işte o ağaç yeşil olduğu müddetçe o ağaç veyahut da o yeşillik o ölülere ne yapıyor şefaat ediyor. Yok, ağaç değil. Ali satt ve selam orada bir zaman tanıdı. Mesela diyorsun ki 5 dakikaya burada otur, tamam mı? Sana şu kader vereceğim. Veyahut da işte 5 dakikaya sonra burada otur, ondan sonra çıkacağız. Yani vakit tayin etmek. Orada Ali satt ve selam bu iki kişiye ne yapıyor? Vakit tayin. Ey bu iki ağaç veya bu iki yeşillik yeşil olduğu müddetçe, kuru olmadığı müddetçe Allah Celle Celaluhu ne yapacak? Onları bağışlayacak veyahut da onları affedecek. Diyor ki, لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا Ma لَمْ يَيْبَسْ Olabilir ki diyor. Ve bu hadise biliyorsunuz, bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi özelliklerinden birisidir. Yani Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken değil ki yani onun onun döneminde demedi ki sahabilere işte siz bütün kabirleri yeşillendirin, ağaçlaştırın. Hiçbir sahabi Ali Sattı'ya ve selam ettikten sonra kabrine bir ağaç veya bir çiçek dikmiş değillermiş. Veyahut da kendi ölülerin kabirlerine çiçek dikmiş değillerdir. Bu onun özelliğinden birisidir. Ali vesselam ve selam ne yapmıştı? Bu iki kişi Allah Celle Celalü ona haber verdi. Bu biliyorsunuz onun mucizesidir ve Ali Sattı ve selam bu şahslar için şefaatçi oldu. Diğer bir hadiste diyor ki: "Tasrih ar-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem min en wad' al-jarid bihi." bu kabre iki kabre koyduğu yeşillik ona has onun özelliklerindendir fe fi hadis cabir radiyallahu anna lezi revahu Muslim, İmam muslimin rivayet ettiği hadise diyor ki kale inni marartu bi kabreyni azzeben diyor ki iki kabrin yanından geçerken onların azap edildiklerini duydum biliyorsunuz Allah sallallahu aleyhi ve bilmez gayb Allah'a mahsustur ama Allah celle celaluhu Cebrail vasıtasıyla ona ne yapıyor ona haber veriyor. Fa ahbebtu bi şefaatati en en yerfehu anhuma ma dama al burada dikkat ediyorsanız onun şefaatile onun duasıyla yoksa bu iki ağacın şefaatile değil. Ağaç normal bu ağaç cansız bir şeydir. Ağaç kimseye şefaat etmez. Ağaç kimseye bir faydası olmaz sadece gölgesi varsa o gölgeden faydalanırsın. Ama ağacın kendisinden sana veyahut da o ağaçta meyve varsa o ağacın meyvesinden faydalanırsın. Ama ağacın kendisi sana faydası yoktur. Yani seni cehennemden kurtarmaz veyahut da seni cennete koymaz veyahut da sokmaz. Kişiyi cennete koyacak olan nedir? Salih amelidir. Cehenneme koyacak da kötü amelidir. Ve bu iki kişi bu iki kötü ameli yaptığından dolayı Allah Celle Celaluhu Cibril'i aleyhisselam'a göndererek bu iki kişi için Şefaatçı olmasını istedi. Ve hani sak ve selam onlara şefaatçi oldu. Yerden ne diye yapacağız? Evet. Ondan sonra diyor ki ve izhar el ceza haramun ve niyahatu haramun ve bukâ mübah. El ceza. Bir kişi خاصة kadınlar kadınlar bu konuda çok zayıf oldukları için ölüleri öldüğü zaman ya Latif, neler yapıyorlar. Evet. Saçlarını çekiyor yüzünü yırtıyor, evet. elbisesini yırtıyor, göğsüne vuruyor, bağırıyor vay sen, vay falan, vay şudur vay budur, aman aman aman aman bağırarak, çağırarak. Tamam mı? Bu aleyhissalatü vesselam burada diyor ki el niyaha subhanallahul adim şu böyle bağırarak, bağırarak, rak çara kadın var ya yani Allah celle cem onları affetmesin onların işte bir çok kötüdür. Ve ama niyahetu ﷺ haram. Niyah ebara rak çara Tamam. Lâ ân Allahu al-nâiha ve أي, o bağırarak, çağırarak, feryatlar kopararak ağlayan kadını Allah lanet etsin. Ve o kadını dinleyen kadınları da Allah lanet etsin. Ve bu hadisi tamam, diyor ki, Ahadîf El-Musnat, yani İmam Ahmet'in rivayet so. ettiği hadis. O zaman, Müslüman kadın, bu ölü herkes, herkes, herkes tatacak. Kullu nefsim da iqatul her nefis ölümü tadacaktır. Madem ki ruh taşıyor, tamam mı? Ve beşerdir, insandır, ölecek. Biliyorsunuz Allah'tan başka herkes ölecek. Ey cin olsun, melek olsun, insan olsun, hayvan olsun, ne olursa olsun, ölümün tabiri tadacak. Hatta melekül mevd bile ruhları alan kişi herkes bittikten sonra Allah Celle Celaluhu diyecek ki sen kendi ruhuna al. Allah. Ve melek bile ölecek. Bütün melekler ölecekler. Dünya küm feyekun olacak. Ve ondan sonra Allah Celle Celaluhu yepyeni bir dünya yaratıyor ahiret dediğimiz. Ondan sonra herkesi hazava çekiyor. Ve kâlel-Nabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem leyse minne men latamal hudud ve şakkal ciyûd latamal hudud böyle vuruyorlar kadınlar vay vay vay vay vay tamam mı ondan sonra kalcı. bu buna ceb deniliyor Arapça şu şuna ceb deniliyor şu açıklık var ya he. ne yapıyor tutuyor böyle dümeleri kopararak göğsünü açıyor bağırıyor herkesin önünde tamam mı bu şekilde faryatlar elbiselerle ne yapıyor bu elbisesini yürütüyor bazıları kendilerini boğuyorlar. Bazıları intihar ediyor. Bazı neler neler neler oluyor. Tamam mı? Ve diyor ki "Leyse minna malla tama'l Yüzünü vurarak feryatlar yapan kadınlar yani ağlama konusunda o bizden değildir diyor. "Vashakka'l ciyu ve iliklerini kopararak ve fistanlarını koparıp da feryatlar yapan kadınlar da bizden değildir." ve bu hadis hadisun sahih ve mukharret fiil muntaka tamam mı diğer bir hadis ve sahih muslim an abi musel aşari kal nebi yusallam leysa minne men halaka ve men salaka ve men haraka tamam mı el halaka ne yapıyorlar kadın saçını kesiyor sıfıra vuruyor yas olsun diye bu musibetten dolayı çünkü onun için bu büyük bir musibettir tamam mı وَمَنْ سَلَقَ اَسَّلْكَ مَنْ Kendini yırtıp mırtıp kendini peybat eden kadın. وَمَنْ خَرَقَ Yine elbiselerini perişan eden kadınlar. وَقَالَ الرَّسُولَ سَلَّمْ تُكْسَنَّ اِحَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ سِرْبَالًا مِنْ قَتِرًا وَدِرْعًا مِنْ جُرْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَعُوذُ بِاللّٰهِ Bu ölüler üzerinde bağırarak, çağırarak, elbisesini yırt saçlarını keserek ve yahut da tıraş ederek yüzünü çırparak falan diyor. Bu kadınlar diyor öbür dünyada tamam mı? Ateşten bir tabuta konacak veyahut da demirler içerisine konacak. Ve o tabut içerisine ne yapacak? Hep azap edilecek. İşte o kadının da cezası budur. Ta cezası bitinceye kadar. Eğer iman üzerinde öldüyse azabını çektikten sonra cennete girecek. Yok Allah korusun iman üzerinde ölmediyse ebediyen bu azapla karşı karşıya gelecek. İman üzerinde ölmezse Allah korusun ebediyen cehennemde kalacak. Yok iman üzerinde öldüyse cezasını çektikten sonra Allah Celle Celaluhu onu tekrar cennete girecek. Ve biliyorsunuz yani aynen dünyada olduğu gibi bir insan bir adam öldürür o devletin kanunlarına göre kaç sene hapiste kalması gerekiyorsa o kadar sene kaldıktan sonra çıkıyor adam bıçak vurdu, memle vurdu, tabanca vurdu, kafasını kurdu, elini kurdu artık devletin kanunlarına göre İslam şeriatına göre öldüren öldürülür İslam devleti tarafından yani Müslümanların halifesi kisas ne kisas. yapar? kısas yapar el, hırsızlık yapan eli kesilir mesela tamam mı? zine yapan rejim edilir. Eğer evliyse tabii, ama bekarsa recm edilmez ama kırbaçla vurulur. Tamam mı? İşte İslam'da İslam'da iman üzerinde ölen kişi ebediyen cehennemde kalmayacak. Cezasını çektikten sonra cennete girecek. Ve buradan ve delil alayhi enen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ceala ceala ibnehu İbrahim fi Allah Resulü ve Selam oğlu İbrahim aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman böyle tam ruh çekişirken kucağına aldı Aleyhissalatu vesselam. Ve kana yenziu yani ay ruh çekiniyor. Çekişiyordu. Febka alayhi alissalatu vesselam. Allah Resulü ve Selam ağladı. Nasıl ağladı? Gözleri yaşardı. Tamam mı? Yani bağırarak, çağırarak değil. وَقَالْ تَدْمَعُ الْعَيْنِ Göz yaşlanır veyahut akar. Ve, الْقَلْبِ Kalp dediği Ve, وَلَا نَقُولُوا اِلَّا مَا يُرْضَرُمْ Ve ancak Allah Cende Celaluhu'nun rızasına uygun biz ne yaparız dediğini veyahut da müsaade ettiğini söyleriz. اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلِيْنِ رَجِعُ Tamam mı? Ve inne bike ya İbrahim la mahzunun. Ey İbrahim. Senin ayrılmanla bize büyük üzüntü verdi. Dikkat ediniz. Resul olmasına rağmen oğlu öldüğü zaman üzülüyor. Tabii ki üzülecek, üzüntüye düşecek ama affedersiniz, cenavarlar gibi bağırıp çağırmayacak. Üzülecek. Ağlayacak. Ağlamak mubahdır. Tıp kanı satsa sen burada ağladığı gibi wa bu hadisi rawahu al-bukhari wa muslim bu hadisi ma bukhari la ima muslim rivayet ittifak fa qala innaha rahma burda wa ruya anna al-nabiy sallallahu أي wa sallam fadat aynahu ay gozleri yasamaya رضي الله عنه sa'dun sa'd radiyallahu anhu dikkat يا رسول الله yani sen agliyor musun sen de mi yani tamam mı faqala ali satt wassalam يَدَعَهُ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبُ مَنْ يَشَى Bu diyor ağlamak, içten sızma, sızlamak diyor Allah Celle Celaluhu insana vermiş olduğu veyahut da bahşetmiş olduğu bir merhamettir. Ve da bu merhameti Allah Celle Celaluhu dilediği kişiye verir. Öyle insanlar var ki öleri öldüğü zaman taş gibi mübarek bir damla gözünden yaş çıkmıyor. Bazı insanlar böyledir Gerçekten. Bazı insanlar subhanallah yani hep bir şeyden dolayı hemen gözler yaşarıyor. Herhangi bir şeyden. Bazı insanlar belki hayatta ağlamıyorlar ya. Yani adam işkence ediliyor gün ağlamıyor. O kadar ki yani demek ki kalpte hiç rahmet yok. Ağlanan e, kadınlara Haşa Yani o zaman burada Allah Resulü Aleyhisselam'ın böyle bir şeyle mi itham ediyor? Ağudu billah. Fayda zebet hada fe in el buka mobah ila en tahrac er burada çok hassas bir mesele var. El moba el buka mobah hatta Yani ruh çıkıncaya kadar. Ölü çocuk olsun, kadın olsun, kız olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, genç olsun fark etmiyor. Bu şahıs ölüm çekişirken ölünceye kadar, er ruh ondan kesildikten sonra kesilinceye kadar o kişi ölüsü üzerine ne yapabilir? Üzülür, ağlar. Kendi içinden ağlar. Ama ne yapmayacak? Bağırmayacak, çağırmayacak, sızlamayacak. mı Ne yapmayacak? Yüzünü çırmalamayacak, saçını kesmeyecek. Veyahut da çekmeyecek, veyahut da koparmayacak. Elbisesini yırtmayacak. Tamam mı? Ruh çıktıktan sonra ağlama mekruhtür. Yani caiz değil. Ruh çekişirken ağla bir şey olmaz. Ama ruh bittikten sonra tamam bitti artık. Ağlamaya gerek yok. Üzül ama ağlama. Ölçük islam olmalı diyebilir miyim? Kur'an ve Sünnet tırtılmıyor. Fekanen sallallahu aleyhi ve sellem bazı kadınlar ve bazı şahıslar ölülerin üzerine ölürken feda'hunne fe ize vecebe ey ize mâte. Tamam mı? Fela tebkiyenne bâkiyete. Ey kişi öldükten sonra yani ruh شقتقتان صرة يجبر الناس أهلاً ما الصغير عليه صدق السلام تمام وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وننسر المئات المئات بنيوسون مثلاً مثل نيكلا devlet daireleri yani askeriye veya hatta bu gibi şanslar Hristiyanlar, Yahudiler merasimler yapıyorlar. Siz hiç Hristiyanların cenazelerini gördünüz mü? Hristiyanlar bir Hristiyan öldüğü zaman o köyde veya hatta o yerde, o mahallede onu ne kadar tanıyan varsa hepsi aynen askeri tabur gibi olurlar ve önde 20 30 40 çocuğa da veya hatta çocuk yoksa bazı erkeklere yeşilliklerden haç yapıyorlar. Tahta tahtayı haç yapıyorlar. O haçın üzerinde yeşillikler giydiriyorlar. Yeşillikler, çiçekler, en değerli çiçekler. Çelenk diyorlar bizde. çelenk biz mi deniliyor? De tamam. Ama çelenk Türkiye'de mesela e, bazı yerle böyle ölülerin mezarlarına koydukları çelenk yuvarlak bir şey değil mi? Evet. Böyle yuvarlak bir şey koyuyorlar. Yazı yazıyorlar işte filandan şundan bunlardan. Evet. Arkasından bak hocam. Aynen şey, hac salip, mi? Tabii, üstüne salip, çiçek oluyor. Salip ondan sonra evan alıyor. Salip'in yani, çiçekle olmalarına rağmen evet çelengi hac şeklinde yani salip şeklinde yapıyorlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, ölülerin mezarları üzerine çeleng koymak bu kafirlerin adetlerindendir. İşte bu Hristiyanlar mezara gidinceye kadar onlar neşitleri var. Ve şu anda dikkat ediyorsanız bazı Müslümanlar cenazeyi kabre götürünce Allahu ekber, la ilahe illallah, lillahi'l fatiha, bilmem ne falan. Filan. Nereden geldi onlar? Allahu Teala sen böyle bir şey yapmadı, ashabı yapmadı. İşte bunları Hristiyanlardan öğrendiler. Çünkü Hristiyanlar kendilerine göre İncillerinden, Tevratlarından neyse, tamam mı? Neşikleri var ve hatta okudukları bazı şeyler var. Mezara yetişinceye kadar bunlar komutlu bir şekilde bunları ne yapıyorlar? bu şeyleri tereddüt ediyorlar, yani terdit ediyorlar, yani söylüyorlar neşit şeklinde. E, tabii ki Müslümanlar, Yahudilerden ve Hristiyan, apayrı insanlardır, bunlar Müslümandır. Tamam mı? Onlar Hristiyandır, dillerin tahrif edilmiş, dinler tahrif edilmiş ve dillerine göre bile cenazelerini gömmüyorlar. Ama biz Müslümanız, dinimizi neye göre yaşayacağız? ve Vesselam'ın sünnetine göre. ve Vesselam ölüler üzerine çelen koymuş mu? Koymamış. Böyle yeşillendirmişler mi sahabeler? Yok. O zaman biz de çelen koymayacağız, yeşillendirmeyeceğiz. Ve mezara giderken şiir, miir veyahut da neşit, ilahi, tekbir, tehlil, tahmid, tesmim, lillahi, fatiha veyahut da dualar kesinlikle bunlar. Hepsi caiz değildir. Ve bu bütün mezheflerle göre geçen hafta buna değinmiştik. İmam Malik'e göre, İmam Şafiiye göre, Ahmet bin Hanbel'e göre, İmam Abu Hanife'ye göre kesinlikle bu gibi şeyler yapmak nedir? Batıldır, caiz değildir. قال الشافعي رحمه الله وَأَكْرَهُ الْمَأَاتُمْ وَهُوَ اِجْتِمَاعَ الرِّجَالُ وَالنِسَانِ مَ فِيهِ مِنْ تَجْدِيدِ الْحَزَنِ Erkekler ve kadınlar hele hele yani biliyorsunuz bazı Müslümanlar yani haramlık selamlık kararlarında hiç yok. Kadınlar ve erkekler yani hayvanat bahçesi gibi. Biliyorsunuz hayvanların dişileri ve erkekleri karma karıştırdılar değil mi? Evet. Ve hayvanlar kendi aralarında birbirlerine biniyorlar. Yani evet. cinsimin hazreti yapıyorlar. Şimdiki Müslümanlar aynen hayvanlar gibi hayvanlaşmışlar. Kadınlar erkekleri karma karışık. Onun nikahına buna, bunun nikahına buna düşmesine rağmen oturup haylazlık yapıyorlar. Gır bır gır bır gır bır gır gır Onun gösü açık, Bunun saç açık. bunun ayağı uzatıyor. mu? ne yapıyor? O burasını kaşıp burada ne ya? O Müslümanlar bunu, şeriatçılar bile bunu yapıyorlar yani. Maalesef şey şeriatçılar da yapıyor. Şeriatçı izliyorlar, ondan sonra Allah ve Resul dediklerini yapmıyorlar. Tamam mı? İşte diyor ki İmam Şafii diyor, bu kesinlikle bu caiz değildir. Kadınlar kendi odalarında oturacak, erkekler kendi odalarında oturur. Hatta misafirliğe bile gitse, Müslümanlar kadın erkek karışık oturamazlar. Kadınlar kendi hallerinde otururlar, ne konuşurlarsa konuşsunlar. Erkekler kendi hallerinde otursunlar, ne konuşurlarsa konuşsunlar. Onlar kendilerine özel olarak konuşacakları şeyler olduğu gibi, erkekler de kendi kendilerine göre konuşacakları şeyler var. Ve biliyorsunuz bazı erkekler ahlaksız olduğu için böyle karışık oturdukları zaman bazen terbiyesiz cevaplar da harcıyorlar. Ne bu? Bir de televizyonlarda, affedersiniz, aşk dizi filmler çıkıyor. Murç murç kadın erkek ile kız ile erkek birbirlerini öpüşüyorlar orada kızı var parası var annesi var teyzesi var amcası var amcası oğlu var bunlar ne ya bunlar, bunlar da hiç şehvet yok mu yani bunlar taşlaşmış mı bunlar hani ahlak hani edep edep ahlak diye bir şey kimse kadar mı bu kesin <gülüyor> ne gidiyorsun genç evet ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشه قبورlerde oturmak قبورlerde oturmak veya ta kabirler üzerinde hani o ölen kişinin üzerinde yatmak kesinlikle o da nedir هو الاجتماع في الصبحه وهو بدعه منكره لم ينقل فيه شيء bu ihtima ister içerisinde olsun ister yaz zamanı bittikten sonra olsun ey 3 gün bittikten, bittikten sonra ve bazı haline diyorlar ki aslında kadın hariç erkekler arasında yaz diye bir şey yok yok 3 gün yaz yani 3 günle taklit etmek diye bir şey yok sen bir sene sonra mesela duydun filan adamın babası ölmüş bir sene sonra duyduysan bir sene sonra Allah rahmet etsin duyduğuma göre senin baban ölmüş o an için taziye edersin tamam mı o zaman taziyenin sahih görüşe göre kadınlar hariç taziyenin tahdidi yoktur erkekler için. Sadece kadınlar için. Bir kadın ölüsü öldüğü zaman 3 güne kadar tıpkı deminki hadise, hadiste geldiği gibi 3 güne kadar yas tutabilir. Ama kocası öldüğü zaman 4 ay 10 gün yas tutması lazım. O buna iddet deniliyor. Ey o iddeti çıkmadan evlenemez, hiç kimseyle evlenemez. Ve bazı Müslümanlar bize bazı sözler aktardılar, diyorlar ki bizim bulunduğumuz yerlerde diyorlar, kocası öldükten sonra diyor, arada bir ay geçmedi diyor, hemen evlendi diyor. Müslüman mı dedim bunlar? Evet diyor bunlar diyorlar ki biz Müslümanız diyorlar. E bu Müslümansa, tamam mı? Gerçekten, demek ki bunlar dinlerini bilmiyorlar. Dinini bilmeyen şirk de koşar. Adam da öldürür, zina da yapar. O apalığı içki de içer. Tamam mı? Kocasına da hıyanet eder ve da koca karısına hıyanet eder. Dinini bilmeyen insan her şey yapar. O zaman Müslüman ne yapacak? Rabbine isyan etmemesi için dinini öğrenmekle mükelleftir. Bitti mi? Tayip. Başkan vakit, dersin vakti bittiği için biz de burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu dilerse Dünya sağlık. Hocam siz Ben Türkiye'liyim amca. neredesiniz? Türkiye. Mürresel amca. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve nasıl vesahat verirse tekrar bu konumuza devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ve bayka an Muhammed ve aleyhi ve ve sellem ve aleyhi ve sellem ve sallallahu aleyhi ve Amca sorular var mı? Yok, yok. Eee, burada bir iki tane soru var. Bunları alalım. Tamam, tamam. soru. Selef bidatçılara karşı nasıl bir yol, bir yol izlemişti? <gülüyor> evet, bu biliyorsunuz Cerh Ta'dil kitaplarında maalesef bir şeydi. Yani geçmişte biliyorsunuz bazı alimler bidatçılara karşı çok şiddetliydi. O zaman ile bugün arasında fark var arkadaşlar. Tamam mı? Ve o zamanki bidatçılar, o zamanki bidatçılar örneğin, harici olabilir, mütezili olabilir, behai olabilir, kadiyeni olabilir, efendim rafızı olabilir, şii olabilir, mumne olabilir. Bu kişiler, o zaman alimler, yani selef alimleri onlara karşı gerçekten çok şiddetli edilir. Onlarla oturmuyorlar, onlarla mesela kimsenin onlarla konuşmasını kabul etmiyorlar evet. ve yoktan devamlı uyarıyorlar. Ama şimdi bu bizim zaman o zaman gibi değildir. Zaten bu zamanda biliyorsunuz bir Müslüman mesela diyelim ki namaz kılmıyor. Sen namaz kılmadığı için onu terk edersen zaten kendisi de onu istiyor zaten. Evet. He, zaten... Çünkü haylaz arkadaşları çok bahanedir. namaz kılmayanlar zaten bu bir bahanedir. sen o namaz kılmayan insana insandan yüz çevirirsen ona nasihat etmezsen gidecek bu sefer alkol de içecek, muhaddarat da uyuşturucu da uyuşturucu da uyuşturucu da içecek, zina da yapacak. Daha çok gittikçe ne olacak? Kötü olacak. Veyahut da bir de mesela. Yani bugün bu zamanda davetçiler, ilim talebeleri bir de aççılara efendim fasıklara, tarikussalaya, günahkarlara eğer anlatmazsa tebliğ etmezse nasihat etmezse yaklaşmazsa bunları kim İslam'a çağıracak Allah Resulü Aleyhisselatü Mekke döneminde en ağzılı kafirlere ne yapıyordu İslam'ı davet ediyordu aynı Mekke'nin içindeydi yani Mekke'nin dışına çıkmadı gökte oturmadı öyle değil mi veyahut da Kabe'nin üstüne de çıkmadı Mekke'de kafirlerle beraber yaşıyordu ve kafirlere devamlı sürekli bir şekilde panayırlara şuraya buraya devam ne onlarla haşr neşr olup ne yapıyor? İslam'ı davet ediyor. Davetçiler de ondan örnek alarak veyahut da onu örnek edinerek ne yapacaklar? Sen bir bidaatçı varsa, dilin ulaşabiliyorsa ona nasihat etmeye çalış. Yok dille yapamıyorsan kalemle, kitapla, mecelleyle, dergiyle, gazeteyle, yani şu ile bu ile kitap ve şu ve bu yani o bidaatçıdan veyahut da fasıklardan, tarih pusulardan alakayı koparmamak lazım. Mutlaka arada bir ipucu bırakmak lazım. Çünkü anis diyor ki ed-dinu nasiha. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu bir toplum şirke küfre düştüğü zaman ne yapıyor? Onlara elçi gönderiyor. Çünkü elçi göndermese bu insanlar nasıl doğru yolu seçecekler? İnsanlar şirke düştükleri zaman Allah Celle Celaluhu onlara Resul gönderiyor. Ve biliyorsunuz ilk gönderdiği Resul Nuh Aleyhisselatü Vesselam diyor. Onlar şirke düşerken onlara aynı toplumdan Nuh'u görev, görevlendirdi. Ona risaleti verdi ve onlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalıştı. E şimdi davetçiler bidatçılardan uzaklaşırsa onlara nasihat etmezseler, onların ne yapmazsalar, fasıklara tarik onlara yaklaşmazsalar peki bu insanlar nereden bilecekler? Bunlar Nebi değil ki. Çünkü toplum zaten siz biliyorsunuz. Mesela Türk toplumu, Suriye toplumu, Lubnan toplumu, Mısır toplumu hepsi Müslümanlar zahirde Kılık kıyafetle şunla bununla bakıyorsun ki hiç İslam'la alakaları yok. O zaman davetçilere büyük bir görev düşüyor. Ve özellikle ve devam devamlı ben acizane söylüyorum. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı veya teşkilatına büyük görev düşüyor. Evet. Çünkü senin gibi benim gibi davetçiler ancak birkaç kişiye davet edebiliriz. Evet. Ama bugün din görevlisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı veyahut da Diyanet İşleri Başkanlığı eli altında hocalar doktorlar, profesörler, şunlar bunlar televizyonlar, kananlar yani mesela bir sürü devamlı kanalları oluşturup bu problemler programları mesela çoğaltarak ne yapacak? Devamlı insanlara bazı nasihat akideden başlayacak inançtan, akideden, imandan helaldan, haramdan, zinadan, küfürden şuradan, buradan, şirkten, tevhidden ne varsa tamam mı ne yapacak? Müslümanları aydınlatacak, Allah'ın emir ve yasakları onlara ulaştıracak. Bir de hadçiler da yine o şekilde arkadaşlar, hangimiz siz burada kaç seneden beri siz bu şuura geldiniz? Ben, ben kendi kendime örnek veririm. Ben acizhane bundan 50 sene önce ben bu şurada değildim ki. Zamanla. Zamanla Rabbim Celle Celaluhu bizi bu şuura getirdi. Resuller yine o şekilde. Resuller onlara risalet verilmeden önce Resul müydiler? Yok. Resul değildiler. Şu gördüğünüz zalimler şunlar bunlar hepsi çocuk, çocuk idiler. Çocukluk döneminde ne yapıyorlardı? Haylazlıkları vardı. Belli bir dönemden sonra ne oldular? Belli bir dönemden sonra Allah Celle, Celle onlara şuuru verdi okudular. Allah'tan korktular. Bilinçlendiler. Ondan sonra efendim işte bu seviyeye geldiler. Ha o zaman biz geçmişimizi hatırlayacağız biz de geçmişte bu bidatçılar veyahut da bu günahçılar veyahut da bu fasıklar veyahut da şunlar bunlar gibiydik o zaman biz geçmiş tarihimizi hatırlayacağız ve bunlara karşı ne yapacağız kucağımızı açacağız ister tarikat ehli olsun ister efendim dürzi olsun ister kim olursa olsun madem ki o kişi beni kabul ediyorsa onunla oturmayı kabul ediyorsa yani nasıl oturmak için İslamı ona anlatmak için, yoksa füzku fujur yap için değil. Füz Füsk, füzku fujur için ben onu oturmayacağım. Sadece ona İslam'a, ana konuşursa mesela evime davet edeceğim veya da ben gideceğim, tamam mı? Yani mutlaka bir ip ucu bulup bu kişiyle irtibat kurmaya çalışacağım ve ben acizane devamlı söylüyorum. Davetçiler ellerinden geldiği kadar tamam mı? şahıslardan ipi yüzde yüz koparmasınlar. Yani arada bir ipucu bırakmaları gerekiyor veyahut da bir kap, açık kapı bırakmaları gerekiyor. Bu açık kapıdan veyahut da bu ipucunda ne yapacak? Gerektiği zaman o zaman geldiği zaman onunla irtibat kurar ve bakarsın ki o irtibattan dolayı o an için Allah Celle, Celle ona hidayet verebilir. Kimisi bir hemen yani hidayet olur. Kimisi on seneden sonra kimisi yirmi seneden sonra yani düşünün sahih bu kaidede geçiyor bir kişi 99 kişi öldürüyor hayatı boyunca fuzku fucur içerisinde 99 kişi hayatı boyunca 99 kişi öldükten sonra artık hayatından bıktı ve tövbe etmek istiyor diyor ki bana en hayırlı kişiyi bana gösterir misiniz diyorlar ki işte filan yere git filan muhareye git orada bir abid var oraya gidiyor Heh. diyor ki ben diyor hayatından bıktım usandım diyor hayatımda hayırlı bir şey yapmadım çok şerli bir insanım 99 kişi öldürdüm ama tövbe etmek istiyorum o abid olan kişi cahil cahil abid ama cahil bir insan dinden bir şey bildiği yok sadece namaz kılıyor tamam mı? dedi ki sen 99 kişiyi öldürdün bir de gelip tövbe edeceksin ha. senin hiç töben yok Allah hiçbir zaman seni affetmez öyle mi dedi ha? o zaman sen de 100 kişi 100. kişi ol onu da öldürdü Öldürdükten sonra yine pişman oldu. Yine tövbe etmek istiyor. Tekrar sormaya başladı. Diler ki ona filan yere gideceksin, filan köye gideceksin. Orada halim bir insan var. Onun yanına gitti ve maramını ona arz etti. Ve o kişi alim olduğu için, din adamı olduğu için nerede dedi ona? Dedi ki tabii ki olabilir dedi. Tövbe kapısı sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar açıktır Allah Celle Celle'ye tövbe kapsı hiçbir zaman kapanmaz güneş batıdan doğmadığı müddetçe tövbe kapsı açıktır bir insan 99 sene yaşadıysa ve o 99 sene içerisinde hayatında bir hayır yapmadıysa, 99 sene sonra Allah ona hidayet verip tövbe etmek istiyorsa, Allah Celle Celaluhu o 99 hayatının hepsini ne yapıyor? Allah ondan vazgeçiyor. Ama kul hakkı varsa, orada kul hakkı Allah Celle Celaluhu öbür dünyada mutlaka kul hakkı, kul hakkı alacak. Ha O zaman bir insan elinden geldiği kadar ne yapacak? Tövbe etme. Ve insanlar İslam'a girmek için veyahut da tövbe etmek için onlara yaklaşmamız gerekiyor. Onlardan kaçmayacak. Birisi madem ki beni kabul ediyor gideceğim. Yani onunla konuşmayı, ona nasihat etmeyi kabul ediyorsa ben gideceğim. Din on nasihat. Din nasihattır. Öbür bir taraftan Allah diyor ki fethkir inna zikra tanfa alimminin. Rasul diyor hatırlat zira hatırlatmak müminlere fayda verir. Sen hatırlatmazsan bilgili olman olmana rağmen yani bir bilinçli Olmana rağmen her şeyi biliyorsun. Hadi bana ne ya? Ben namaz kılıyorum ya. Ben oruç tutuyorum ya. Yeter. Ben e, elhamdülillah kimseyi öldürmüyorum. Ben ne yapmıyorum. Tamam bana. Evet. Bana bana annem Türkiye'de bir söz var. 1000 Herkes kendi her boyun kendi bacanına asılır diye. He. Bir geçiyor. de bir söz daha var. Diyorlar ki 1000 bana, bana dokunma ya. 1000 1000 yılan yılan. Bana dokunursa yılan, yılan, yılan, yılan bin yeşersin. Bin yeşersin. Evet. <gülüyor> doğru değil. Allah Celle Aleyhisselatü ki فَمَرَّا مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيُرُهُ بِيَدِهِ Sizden biriniz kötülük görürse onu el ile değiştirsin. فَاِلَّا مِيَسَّتِهِ فَا بِلِيْسَانِهِ Eğer eliyle değiştiremiyorsa o zaman diliyle, diliyle de söyleyebilmesi için bilinçli olması gerekiyor. Yani emirleri ve yasakları bilecek ki muazuna sıhhat edecek. Kaslamıyorsa. Gayet. Ne? Ne? Yok. Müslüman olmayan birisi. Müslüman olmayan birisi mesela Alevi. Yahudi veya Hristiyan birisi şöyle diyor. Allah neden beni Müslüman olarak yaratmadı? Yahudi, Alevi, Hristiyan ana babadan yarattı. Bunda benim suçum ne diye soruyorlar. Bu sözün bunu söyleyen böyle bir kişi mi? Böyle diyenler var. Mesela namaz kılmıyorsa adam diyor ki Allah benim kaderim Hı. böyle yazmış. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu her insanı İslam fıtratı üzerinde yaratmıştır. Ve alimlerimiz şöyle diyorlar. Diyorlar ki bir çocuk annesinden doğduğu an onu alıp da diyorlar ki bir yere konsa, şöyle dağın bir tepesine bir muaraya konsa ve hiç insanlarla iç içe olmazsa o kişi tamam mı? O yaşadığı yerde diyorlar o kişi fıtratı Allah'a karşı olacak. Fıtratı Allah'a karşı olacak. Ve burada Allah Celle Celaluhu her insanı İslam fıtratı üzerinde yaratıyor. Ama o kişi annesi, babası, tamam mı? Eğer Yahudi, Hristiyan, mecusi ise Hristiyanlar çocuklarını Hristiyan yapar. Mecisi'ler çocuklarını Mecisi yapar. Yahudiler çocuklarını Yahudi yapar. Müslümanlar da çocuklarını Müslüman yapar. Tamam mı? Yani bir Müslüman bir de Acizane devamlı söylediğim gibi. Bir de Müslüman'ın annesi, babası Şafii ise Şafii yapar. Hanefi ise Hanefi yapar. Maliki ise maliki yapar. Hanbeli ise hanbeli yapar. Bu doğru değil midir? Bir de babası Nurci ise Nurci olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Efendim partici ise partici olur. Tarikatçi ise tarikatçı olur. Hasım belli bir döneme kadar bir bakarsın ki o kişi kimle irtibat kuruyorsa o irtibat kurduğu insan babasının metoduna aykırı bir metoda bağlıysa mesela diyelim ki selefidir, rıkvancıdır, şudur, budur. Ne yapıyor? Ondan sonra başka bir çizgiyi ediniyor. Yani o zaman Allah Celle Celaluhu yarattığı insanlar İslam fıtratı üzerinde doğarlar. Babası meclisi ise onun meclisi yapar. Yahudi ise Yahudi. Hristiyan ise Hristiyan. Müslüman, Müslüman. O zaman bu kişi anne baba Müslüman olan anne babada doğup Annesi babası ona İslam'ı öğretmedisiler, onun annesi babası ondan sorumludur. Ne zamana kadar? Belli bir yaşa kadar. Belli bir yaştan sonra ondan sonra kendisi kendisinden sorumludur. Çünkü anne baba çocuklarını yapmaları gerekiyor. İslam üzerine terbiye etmeleri gerekiyor. Mesela çocuk 7 yaşına girdikten sonra biz bu dersleri sizinle gördük. Ali satt ve selam diyor ki bir çocuk 7 yaşına geldiği zaman ne yapınız? Ona namazı emrediniz. 10 yaşa geldiği zaman namaz kılmıyorsa onu döverek namaz kıldırınız diyor. Ve kız çocukları ile erkek çocukları birbirlerinden ayırınız. Yani yan yana yattırmayınız. Tamam mı? Yan yana yattırmayınız. Ha o zaman baba çocukları ne yapacak? Öğretecek. Ve bazı çocuklar biliyorsunuz anne babanın yanında belli bir yaşa kadar muslümanca yaşıyor. Namaz kılıyor şu yapıyor bu yapıyor. Belli bir yaştan sonra bakıyorsun ki artık baba sözü geçmiyor veyahut da evlenmiş mesela ayrılmış. Ondan sonra talih insanlarla kalkıp oturuyor. Yani fasık insanlarla kalkıp oturuyor. Bu fasık insanlarla oturduğu için o da onlar gibi fasık oluyor. Örneğin alkollu kişilerle oturuyorsa alkol, alkolcu olur. Esrarcı kişilerle kalkıp otursa esrarcı olur. Salih insanlarla kalıp otursa salih insan olur. Yani namazlı, niyazlı insanlarla beraber otursa namazlı insan. O zaman bu kişi söylediği söz onun bu onun için hüccet değildir. Bu onun aleyhindedir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celalü Kur'an göndermiş, Resulü de göndermiş. Bu kişi en azından işitiyor. Yani Hristiyanlık var, Yahudilik var, İslamlık var. Ha o zaman ne yapar? Bu adamın okul yazarlığı var en azından. O okul yazarlığı yoksa o zaman ne yapacak? Soracak. Tıpkı bu 99 kişiyi öldüren gibi. Hocap Alebiz'de zaten de bir Müslümanım diye yani her Müslümanım diyen ben Müslüman değilim. Yani ben her ben Müslümanım diyen Müslüman mıdır? Yani bugün nice insanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor diyor ki Müslüman ama bakıyorsun ki büyük şirk koştuğu için aslında Müslüman değildir. Dolayısıyla yani bu ben bunlara Alevi demem acizane diyorsun, diyorsunuz. Yani e, bunlar mesela Türkiye'de ve da Suriye'de Nusayriler var. Muhammed bin Nusayr el-Nümeyrinin tabileri. Ondan sonra Dürziler var, Hariciler var, efendim yok ee, Bahailer var, Kadiyaniler var ve bunlar bir ittifak. Bak Nusayriler Dürziler, İsmailer, Bahailer Kadiyaniler, Ehli Sünnet ve cemaatin ittifakıyla bunlar Müslüman değil. Yani siz bu, bu Aleviz diyen insanlar Kur'an ve Sünnet'e göre Müslüman değiller. Niçin? Çünkü bunlar namazı kabul etmiyorlar. Orucu kabul etmiyorlar, zekatı kabul etmiyorlar helal ve haramı kabul etmiyorlar. Alkollu alkollu içkiyi helal kılıyorlar. Daha doğrusu alkollu içki onların yanında mukaddestir. Yani alkollu içki içtiği müddetçe imanı artar. Nasıl olur bu? Nasıl bu Müslüman olur? Ve biliyorsunuz hadisleri kesinlikle kabul etmiyorlar. Ve Kur'an, Kur'an da Heva ve heveslerden bazı süreleri kabul ediyorlar. Kur'an'ı baştan sona kadar kabul etmiyorlar. Hiçbir hafız musayri gördünüz mü? Hiçbir hafız rafızı gördünüz mü? Hiçbir hafız şii gördünüz mü? Şu İranları görüyorsunuz. İranların radyolarında Kur'an'ı okuyanlar ya Mısırlıdır, ya Soğuklu'dur, ya Memledir, ya Şurları, ya Buralı'dır. Kesinlikle Kur'an'ı baştan sona kadar okumazlar rafiziler. Hele hele musayriler, dürziler, şunlar bunlar. Zaten Kur'an'ı hala almıyorlar. Alıyorlarsa da bazı süreleri yani şeyhleri işte şu süreyi okuyun, bu süreyi ve şu ayeti okuyun dedikleri okuyorlar. Baştan sona kadar Kur'an'a inanmıyorlar. Ve biliyorsunuz Nusayriler yani Aleviz diyen insanlar Abu Bakir'i tekfir ediyorlar, Umar'ı tekfir ediyorlar, Rütmen'i tekfir ediyorlar, sahabileri tekfir ediyorlar ve Ali'ye tapıyorlar ve imdadı Ali'den bekliyorlar Şiiler yine o şekilde siz Irak'a bakınız şu mukaddes dedikleri yerlere giden insanlar ya Ali ya Ali ya Ali ya Hüseyin ya Hüseyin ya Hüseyin ya, Hüseyin, ya Zahra ya Zahra onlardan imdad bekliyorlar onlara ibadet ve aynen adam diyor ki Allah'tan istediğin gibi Ali'den iste Ali sana verir Hüseyin'den iste Hüseyin sana verir ve biliyorsunuz bunlar hepsi şirptir kelime-i şehadeti getirip İslam'a girer Kelime-i çıkışı var. Yani İslam'a girişi olduğu gibi İslam'dan çıkışı da var. İslam'a giriş nedir? Kelime-i O Kelime-i söyleyen manasını bilecek. Kelime-i söyleyip de manasını bilmeyen bir insan, kendini şirkten nasıl koruyacak? Çünkü şirk koşuyor hiç haberi yok, çelişiyor. Ha o zaman Kelime-i söyleyen bir insan manasını da öğrenecek. Ki onunla çelişen büyük şirk veya da büyük küfür işlemezsin. Bu kelimeyi şahid söylekten sonra, ondan sonra namaz kılacak. E bunlar namaz da kılmıyor. Ve diyorlar ki namaz yok. Hatta Sünniler'e kabe etrafında dönen gün bunlar diyorlar ki taşlara tapıyorlar. Yani, yani kabe'nin etrafında dönüyorlar ya. Ben de onların bir kitabı var. Suriyeli bir kişi yazmış. Vallahi şu yani şu anda burada söylemekten haya ediyorum ya. Acayip bir var ya. Acayip acayip inançları var. Hatta bu Aleviz diyen insanlar inançlarını bilmiyorlar. Dikkat ediniz. Aynen. Öğretmiyorlar. İnan ki onlar bu, onların onların dini çok gizlidir. Yani böyle küçük çocuklara hiç dinlerini öğretmezler. Akidelerini öğretmezler. Belli bir yaştan sonra şeyhin yanına götürüyorlar. Ondan sonra bazı şeylerle korkutuyorlar. Ondan sonra kendi dinlerini ona öğretiyorlar. Yani onların dini çok gizlidir, onların akidesi çok gizlidir. İnanır mısınız? Mesela bizim orada Antakya'da, İskenderunde, biz mesela biz İskender, yani ben aslın İskenderun'dayım de orada kalplutuyoruz. Yani orada büyüdük Yani orada bu siz Alevis Alevis diyen insanlar mevcuttur? İnanır mısınız? Alevilik nedir bilmiyor. sadayı diyor, o kadar. Ben Aleviyim bitti gitti. Eskiden Aleviydim deymiyordu. Şimdi bu son zamanlarda. Yani artık Tayyip Erdoğan'ın döneminde hürriyeti şey yaptı, herkes diyor ki ben Alevi'yim şimdi. Eskiden kimse diyemiyordu ki ben Alevi'yim. Siz Antakyalısınız biliyorsunuz. Kimse diyemiyordu ki ben Alevi'yim, ben muslibanım diyordu. Evet. Şimdi açık açılıyor ki ben Alevi'ysen Alevi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, cihad yapıyor değil mi? Haram işlemiyor, alkollü içki içmiyor. Yani Ali alkollü içki mi içiyor sen? Alkollü içkiyi mukaddes kılıyorsun. Ali kızını Ebubekir Umara verdi. Ali Umara biat etti, Ebubekir'e biat etti. Sen hiç Ebubekir'e ve Umara kafir diyorsun. Ve diyorlar ki kim Ebubekir'e ve Umara Müslüman diyorsa o da kafirdir. O zaman Ali onlara göre kafirdir. Çünkü Ali tamam mı? Ümmü Kultsum'u Umara verdi. Biliyorsunuz Ali Umar'ın kayınbabasıdır. Ümmü kültümün kocasıdır. Biliyorsunuz Ümmu Ali radıyallahu Teala'ın bu Ummu Külthüm'ün Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı ismini verdi. Ali Vesselam'ın Ummu Külthüm diye bir kızı vardır. Evet. Siti Zeynab-ı ondan sonra Ummu Külthüm ve Fatıma. Eğer Umar kafir olmuş olsaydı Ali kızını ona verir miydi? Kafire verir miydi? Umar kafir olsaydı Ali ona biat eder miydi arkadaşlar? Ne alakası var ya? Bunlar ya, ne alevisi ya? Bunlar alevi değil ya. Bunlar alevi ismi altında böyle. Tamam mı? Alinin ismi altında, maalesef şerid, küfür dinlerini yaşamaya çalışıyorlar. Ha o zaman bu adam kendi kendini suçlasın veya da babası, annesi babası belli bir yaşa kadar onu eğer gerçekten İslamı ona öğretmediyseler namaz öğretmediyseler, o zaman annesi babası da sorumludur çünkü Allah nasihatmiyor. Kullu kumra ve kullu kum mesulun Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Hepiniz çobansınız ve her çoban kendi sürüsünden sorumludur. Bir anne baba çocuğundan yani hakibali oluncaya kadar ondan sorumludur. Yedi yaşına girdikten sonra yaşam başlar. Yedi yaşına girdiği an o anne baba o çocuğa namazı kıldırmanın üzerine farzdır. Çocuğa farz değildir. Dikkat ediniz. Anne baba üzerinde farzdır. Ey o çocuğu öğretmek farz. Yoksa 7 yaşında çocuk namaz kılması farzayken. Annesinin babasının amel defterlerine o saatler yazılıyor. Vallahi yani ne? Subhanekallahü ve Şimdi mevzudan geçiyoruz. Şimdi tanışalım Ben ya Antakya'da oturuyorum, Yala da. İsmi, i̇smimiz Zeynep. Cemaat. Benim adım Muhammed Şerif. Allah razı olsun. Kim diye atiyim? Mezarların O mezarla selam verirler mi? O da narin. Bugün okunur mu? Veya her zaman okuyoruz. Bütün Müslümanlar ruhuna bahçedendir mı? Selam verirsin ama Fatihah yok umasın. Kur'an okumasın, tamam mı? Hı. Selam verirsin. Halit Sat ve Selam mezarların yanında geçti zaman veya tabakiyi ziyaret etmek istediği zaman dedi ki "Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekât. Ya darâ kavm-ı müminîn. E inne bikum lahiqûne inşallah. Neselallâh lennâ ve leküm el-âfiyete ve'l-müâf." İşte mesela her diyelim, Cuma günleri sabahleyin gider herkes anasının babasının mezarını ziyaret eder. Orada Fatiha okur gelir. Bir Türk yok, Müslümanı anlamadı. Neye dayanır? Neye dayanır? Neyi yapıyorsunuz amca? Anasının babasının mezarın başına okuyor. Yok yok yok. Fatiha'yı Fatih, neye dayananı okuyorsun? O ora başta söyle. Çayrım sözüm onu sormuyorum. <gülüyor> Diyor ki şimdi sen Fatiha okuyorsun. Mesela şimdi sen namaz kılıyorsun. Neye göre namaz kılıyorsun? Allah için kılıyorum. Allah emretmiş. Hah, Allah emretmiş sen de kılıyorsun. Evet. Peki Allah yine aynı şekilde sana emretmiş mi Fatiha'yı oku diye? Ben onu soramıyorum. Işte, Ama öğreneceksin. Burada da hocalar var, Derin kocalar da var, hepsi de var. Hepsi de mak kimse kimse demiyor ki sen şöyle okuma, mezalara gitme, böyle şeyler mi demiyorlar? Öğretiler sonra öldükten sonra arkasını okulmaz demiyorlar. Cemal amcam, bu hocalar hepsi cahildir. Bunlar, bunlar mesela, alim falan değil ki bunlar. Hocalar bizzat hocalar kendileri cahildir. Hocaya sor de, hocam, bunun dilde delilini nerede? Siz sor Türkiye'ye zaman, de, imama soramayın. Şunun delili nerede diyeceksiniz? De? Ha, de ki, neye göre siz Fatiha'yı okutuyorsunuz? Mesela biz okuyoruz. Okuyoruz. camdan çıkıyoruz. Camiden çıkıyoruz mesele de, de yani. Biz de çıkıyoruz. Okuyoruz. Allah'a Allah'ı Bütün Müslüman ruhuna bağışlıyoruz. Allah'ı yani bağışlıyoruz. Evet. Bu gidip yerini bulmaz mı evet, abi, bu dualarımız? Yani, evet. Kesinlikle mezarlarda Kur'an okunmaz. Kesinlikle mezarlarda Kur'an okunmaz. Kesinlikle e, Kur'an'dan bir şey okuyup da onlara hediye edilmez. Bu Hanefiye göre. Sen söyledi misin? Amri evet. soru. Evet. Ve biz geçen hafta bu meseleye değindik. İmam Ebu Hanife rahimeullah bi zatı diyor ki mezalların üzerinde Kur'an okumak bize göre haramdır. Neye göre konuşuyor Ebu Hanife? İslam'a göre. Cenaze töreninde taltin yapıyorlar. Bakan Kur'an Fatiha oklar diyorlar. Okunmaz mı bunlar yani? Okunmaz. Fatiha okunmaz mı bu Kur'an okunmaz, Fatiha okunmaz. Amca şimdi hocamız ne dedi burada? Ölçümüz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O şimdi çekmem şey ben. Ben okunuşluğu yok. Bana nasılmaz doğru bilirim. Ama bütün arkadaşlar cin adamı, hocana buna bana tamam. yani hayatı bela. Tamam mı? Ver konuşur. Yani bu, bu kocanın... hocanın Hocam yani bu hep, abiler. Hep gayrimen bu hoca yani. böyle görmüşsün. Yani bunlar artık dede. Benim anamdan şey benim halam kızım alık. Halam kızını kızalım. İbadet değil yani sen. Amdan halapto da boşu boşuna. Kocam yani kocamda kocamda kocamda çalışıp da zarar edim. Bir ay çalıştın, bir sene çalıştın ve hala zarar ediyorsun. Çalışır mısın bir daha? Kapatacaksın ülkeni. Kapatacak mısın? Kapatmayacak mısın? Kapatacak Çünkü sen zararına bir sene çalışır, iki sene çalışır. De. Yanamazsın ki. Bir, bir gün gelip filan edeceksin yani. yani. Bir Çünkü bir işçiler var, bir maaş bir vereceksin, zaman. şu edeceksin, kira vereceksin. Ki, ya, vereceksin. Oğlum. Bu da oğlum, böyle. Oğlum, yani bak, karşılıksız. Kadın bir karşılıksızdır. Da, niçin okuyorsunuz? Bundan bir faydan yoktur. Ne ölüsün, ne ölüm bunda faydası var? Ne de senin faydanın? Peki bunu peygamber yapmış mı Allah sabırsın? Allahu Teala. Mesa geliyor varyanlarda. Mezalen sorup yok. Burduk yok çocukları. He? Bilmiyoruz uzak Bakalım ne diyeceksin sen? Ben, ben yok ben işte bilmiyorum Hiç Biz kimsenin orada yok. Bu yok. İşte sor. Ya hocam bak biz bizim arkadaşlarımız imam. Bak bizim arkadaşlarımız imam. Gidiyoruz orada, soruyoruz. E biz böyle öğrendik okulda. Ya kime deyek olur, ne demişte öyle öyle. yoksa imtihanı kaza olmaz. Ya bir şeyler olur, diye gidiyor. Bakınız Allah Resulü Peygamber. Şimdi deliller öyle şeyler. Onunla bir daha sor Benim evim bir kitap geçti bir yerde. Ülkede çarşman, karısı, partner çalıştır. Kitap neden yazıyor biliyor musun? Diyor ki şerat hükmüne hükme olmayan bir yerde cuma namazı kılınmazdı. E bu senin meselenin görüşüdür bu. Hanefi'nin görüşüdür bu. İmam abu Hanefinin, Hanefi'nin bizzat görüşüdür bu. Şu anda Türkiye'de Cuma namazı kılınıyorsa imamlarına uymuyorlar. Ebu Hanife'ye göre bakın aç. Ne kadar bir Hanefi kitabı varsa o kitabı aç diyor ki İslam şeriatının tatbik edilmediği yerde Cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı kılınabilmesi için hepsi bir olup ne yapacaklar? Şeriatı hakim kılacaklarımda size. Peki hocam böyle. <gülüyor> o senin mezhebinin görüşü dedim. Ama benim işte mezhebinin görüşü öyle değil. Şimdi, benim mesebime göre O kitabı ben, nerede o? O kitabı da bana kim verdi? İstakralı ülkede çalışıyorum. Ben de geldim müfaklara gel diyorum. Dedim ağacım, anamazı kılıyor mu? Haa kılıyorum dedim. Ama onu sonra kim olduğunu öğrendim ben. Hemen açıklamayacağım ben. Benim mezhebaya koydum. Tamam mısınız? Çincilik kutu, İstakhalı'yı işte çıkıyor. Maa dediğim ağacım, kılıyor mu? Haa kılıyorum dedim. Orada metal fabrikasında da cuma namaz saati geldi, fabrika dur olduğu gibi. Duru, üretim duru. Herkes arabalarınıyla cuma namazını kıla, yemeğini boş ederler. Ben kırıyorum dedim. Ha, kırıyorum dedim. Bana bir kitap sakalıken onun numarayı sorulmuş. Bir kitap Allah Allah diyor. Kitap oldu okudum. Diyor cuma namazı hükmü yani cuma namaz eee fıratın hükmü olmadığı bir yerde şartla yönetilmeyen bir yerde Cum'a namazı kılınmazdı. O kitap bende kaldı. Şimdi hadis-i şerifte şöyle geçiyor beye. İkinci hey günü Hocam. bir yere Hayır. geçtim ben. Peygamber bir yerin milli gazeteyi buldum. Milli gazete. İşletmen bürü Erbakancı. Bir insan dokdur. Onun yana geçtim okudum orada milli var. Sen o gazete aynı ona göre yazmış. Bir işgal etse. Bir deldesi kalsa. orada Cum'a namazı kılınır. Dört mesele, üç meseleye göre Cuma de, namazı kılmasın. Bir kişi bak, mesela bir attım, iki kişisiniz, yöntem, ondan Cuma namazını kılacaksınız. Bizim buralıdayla olur. Cuma namazı düşünmez yani. Sahi bizim buralıdayla çekilir. Ama Hanebiler böyle, Hanebilerin mesele bu. Hangisine, mesela şu usta iş edelim. O Sakalı amcaya mı inanacak? İşte Cuma namazı burada kılmaz diyor. Hatta Milli Gazete diyor ki işte burada Cuma namazı kılınır diyor. Milli Gazete mi? İkisini hangisi, hangisi ayıracağız diyor. Oradaki Müdürgen'le gelsin elime gel. Cuma kılmaya çok tehlike Şimdi dedi, Küfre orada gidiyor, diyor alabiliyor. ki, gazete aynı onları sanki yazmış. Bir yeri diyor düşman işgal etse, bir beldesi kılır, Cuman namazı kılırsın, kılarsın. Acıt Sayfadır, o adamın öncelik adamı sakkali bu kadar. Müslüman, kendi kendine Müslüman tanıtıyor. Hangi yana Cuman bunlar şimdi? O adamın dediği kitabı attım. Attım bir tarafa. Bunlar <gülüyor> namazı kılırmıyor diye anladım, müslüman atmış. Sen neye dikkat edeceksin Cemal amcam? Onun kitabına, bunun kitabına değil. Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine satın. Allah Resulü, Sen ne diyor? Teraktu fikum emran. in intemessektum bihime. Kitabullah ve sünneti. Size iki şey bıraktım diyor. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe hiçbir zaman satmazsınız. Allah'ın kitabı Bana, ve kitap veren adam, benim sünnetim. İran, i̇ran. Sonrası Sonra o adam iran. Ankara'a çok riyanlar var camiler bile birey. Evet, evet. İranlar zaten cumayı kılmıyorlar ki onlarda cuma onlarda cuma yok Güzel zaten. Hocam ya. Cemaatleri bile kılmazlar. Allah Allah. Cuma Adam ileri alınmış. Sormuştuklara. Khamenei şimdi, şimdi, şimdi İran'da. Bu, Khameni, şimdi İran'da şimdi arttı. camiler bile var. Bütün Şiilere mürşit seçtiler yani, imam seçtiler. Şimdi sözde Doğru, bu Mehdi'nin şimdi... naibidir. Abi. Çünkü Mehdi inmediği müddetçe çoğun mezhepleri bu. Şiilere göre Şiilere göre, Mehdi çıkmadığı müddetçe onlarda cuma namazı ve cemaatla namaz kılınmaz. Allah Allah. Onun hep onların dini budur. Mezhepler ya. Ha, ama şimdi sünniler hep onları kınıyorlar ya. Hani siz cemaatla kılmıyorsunuz, cuma namazını kılmıyorsunuz. Bu Hümeyni inkılab yaptıktan sonra bir kişiyi tayin ettiler. Şimdi o Hümeyni geberdi gitti. Şimdi Hemeni, Hemeni var mesela tamam mı? Ne yapıyor? Onlar mesela bir öymamı görevlendiriyor ve göreceksiniz. Bir kişi orada minberde mihrabin yanında orada mikrofon elinde Allahu akbar diyor ki Allahu akbar yani bir kişi mihraba geçip namaz kılmaz çıkar hutbe verir hutbe verdikten sonra komoda aynı safa girer ondan sonra orada bir kişi komut verir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar böyle aaa yani aynı bizim gibi kılmazlar mı yani? kitaplarında da böyle yazıyor Tahbikatta da böyle yapıyorlar siz hiç Haç'ta görmediniz mi ya? Gördüm. Ben bizzat Arafat'ta gördüm. Bu gördüm. Gördüm. şiirler, hani sünniler kınıyorlar onları. Siz, Siz Müslümanız, Müslümanız diyorsunuz. Cemaatle kılmıyorsunuz. Can, cuma'yı kılmıyorsunuz falan filan. Ne yapıyorlar bunlar? Ya, tayı, bunları getiriyorlar böyle. Bir saf oluşturuyorlar. Birisi orada, birisi burada. Saf tutmasını bile doğru düzgün bilmiyorlar. Çünkü namaz kılmasını bilmiyorlar cemaatle. Orada bir kişi mikrofonu önünde oturmuş, Allahu akbar, yuradaki Allahu akbar. Semih Allahu akbar, Semih Allahu akbar. Eğilmiyoruz Allah, yani. E, Allah Secaf. akbar, Allah akbar. Secareti yok yani. E, aynı hayvanlar gibi ya. Var var, e, kumutu veren olan bir kişi <gülüyor> eğilmiyor sadece. Semih Allahu liman hafifat, Allah Ne çalıştınız hocam? Kumut için de arkada. geldi mi? Sabık olduğu hükümet durur. Hep babayet bunu yapamaz. İşçiler gider cuma namazını arabadan kılarlar. Gel yemek yerleş baş yaparlar. Ondan sayıyor, sonra ya, Filtresin, şekerini bütün içere dağı da beri. Bak ben hep oker oker ül ürün. ürünlerini yiyorum ben. Başlayı yiyorum abi. Leble, laç mantı, Antep'te Adana'da Beyza var Beyza. Bu et ayırıyor. et üretici yumurta şey yapar. Et, Beyza. Merkezi Adana'da Antakya'da da merkez kurulmuş Antakya'da. Merkezde. Hatta ha Onların... Cemal amca biz de Antakya'lıyız Onların baş şey de Necmi'de bir şarjlan da. yani? Kimin babası bu? Murat abi abimin babası. Hangi Murat? Murat. Murat. Kurtoğlu. Onların, Meydan'ın Antakya'daki sahibi de bizim başkanı parti başkanımız. Erbakan'ımız daha doğrusu. Tamam mı? Ha? Öyle cinder bir suları yani. Amin Safayi Erbakan'cı değil ya. Bilmiyorum. Murat da Erbakan'cı değil ya. <gülüyor> Türkiye'de bir tane adam var, ismi Yusuf Kerimoğlu. Ama iyi arkadaşlar, evet. Siz hiç bunu duydunuz mu gençler? Biz, Türkiye'de Yusuf Kerimoğlu, bunun kitapları ya. var, işte bu cuma fitnesini Türkiye'ye sokan bu adam. Hocam, ya, cuma e, fitnesini evet. hani, Adam Evet. Hanefi'dir, şey. şu ana kadar kitapları piyasada yani, satılıyor küfmanelerde. Tamam mı? Orada getiriyor işte. işte bütün Hanefi alimlerinden naklederek diyor ki İslam bir İslam ülkesi gasp edildiği zaman o İslam ülkesi şeriatla idare edilmiyor. Değil O ülkede cuma namazı şey kılınmaz. Buyurun abi. Cuma namazı. O İstanbul'a yeniden portre kat. Hocam tezahür adına Allah bağışlasın, Allah şifa versin. Cündullah koyunuz.